Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin. Muhammed ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve ve sahbihi ve Aziz kardeşlerim insan sonradan öğrenen öğrendiğini de kendine göre yorumlayan bazen yorumlayamayan bir kimlik sahibidir. Bilhassa din hususunda, Allah'ın emirleri ve yasakları hususunda yorumlama, anlama kapasitemiz ne yazık ki sürekli muhtaç olma düzeyindedir. Bazı meseleleri insan hoca olunca da, alim olunca da yeteri kadar anlayamayabiliyor. Bir örnek olsun diye zikredeyim. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Miraç gecesinde namaz kendisine elli vakit emredildi de işte sonra Musa aleyhisselamla görüştü. Senin ümmetin bunu kaldıramaz dedi. Yalvar Allah'a bu insin. İndi indi beş vakit oldu. Bu mesela Müslüman bir insan teslim olmaktan başka öyleyse öyledir. Demekten başka yapabileceği hiçbir şey olmayan bir bilgidir. Bir kere bu masal değil. Bu peygamber aleyhisselamın böyle oldu dediği bir şey. Şimdi e, madem ki Allah beş vakit emredecekti. Niye önce elli dedi de rica üzerine bunu beşe düşürdü. Dua üzerine beşe düşürdü. Buna yüz tane cevap verilse, bu şu demektir, 101. soru gelecek demektir. İmana ait konularda, kurtuluş, iman edip teslim olmaktadır. Eğer kaynak, Kur'an ve sünnetse şüphesiz. Yoksa, hikayeler etrafında, bir Müslüman olarak ömür çürütecek halimiz yoktur. Dinde bu verdiğim, en canlı örnektir bunun gibi onlarca yüzlerce örnek bulmamız mümkündür Allah emrediyor peygamberi bize ulaştırıyor biz amel ediyoruz formül budur kardeşler bunun dışında mümin kendi başını derde sokar filanca alime sordum filanca cevabı verdi diyoruz ya biz o cevap Kendisi gibi 50 tane soru oluşturmuştur. En basit örnek olsun hepimiz için anlaşılabilecek. Niye akşam namazı üç rekat, yatsı namazı şu kadar rekat sorusuna istediğin kadar cevap ver. Hiçbir cevap doyurucu değildir. Çünkü iman teslim olmanın adıdır. Teslim olursun, kurtulursun. Araştırdın mı, hep karışır. Araştırdıkça karıştıracaksın. Karıştırdıkça başka şeyler çıkacak. Sonunda da bir soru senin ayağını kaydıracak. İmandan kayıp gideceksin. Maazallah. Bu sebeple dinimize ait hususları, neden, nasıl, niçin, nerede, ne zaman gibi sorulardan çözmemiz yanlıştır. Ama kul olarak, Belli hikmetleri öğrenmemiz, kalbimizin daha tatmin olması için, e, yeni bilgiler elde etmek isteyişimizde de, bir sıkıntı yoktur. İbrahim aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olan, İbrahim aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki, Allah Teala'ya, ölüleri nasıl dirilttiğini sormuş. Keyfe tuhyil mevte, Ölüleri nasıl diriltiyorsun Allah'ım demiş. Bu soruda yani dirilir mi acaba gibi bir alt soruda var gibi hissedildiği için Allah Teala ona sormuş ki Evelem tü'min sen iman etmedin mi demiş. Yani ölüleri dirilteceğime iman etmedin mi? Ettim ya Rabbi etmem mi ama kalbimde şöyle bir doysun istiyorum yatma inne kalbi kalbimde rahat etsin istiyorum demiş İbrahim Aleyhisselam sonra da Allahü Teala ona işte şöyle şöyle yap diye bir yol gösteriyor ve ölüleri nasıl dirilttiğini gösteriyor yani Peygamber de olsa insan kendisine Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy getirdiği biri de olsa nihayetinde belli bir, Hikmet arayışı bitmez insanın. Dedi ki biz insanız. Yani ölünceye kadar sorularımız bitmez, dertlerimiz bitmez. Ama imanımızı kurcalamayız. Eğer öğrenmemiz, yorum yapmamız müsaade edilen bir alansa, onun üzerinden konuşuruz, dinleriz, ileri gitmeyiz. Allah'ın ayetine, Peygamber aleyhisselamın hadisi şerifine ama... Diye cevap vermeyiz. Öyleyse öyle deriz. Tıkandık mı da ben zaten iman etmiştim derim. Kurtulurum. Kardeşler bu girişi şunun için yapma ihtiyacı hissettim. Şimdi din olarak yaşadığımız İslamiyetimizin yüzlerce emir ve yasa var. Bunları ya Kur'an'dan öğreniyoruz ya da Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden öğreniyoruz Kur'an-ı Kerim'de bildiğiniz gibi ya Mekke topraklarında indi ya da Medine topraklarında indi yani dünya kitabı Kur'an Düny Efendimiz sallallahu aleyhi ve de dünyada iken yürürken otururken uykudayken Allah'ın bana emri şudur ben de size söylüyorum bunu diye buyurdu yani biz Rabbimizin levh-i mahfuzdan dünyaya indirdiği, Peygamberine aleyhissalatü vesselam teslim ettiği emir ve yasakları alıp veriyoruz. Fakat iki şey dünyada teslim edilmemiş Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e. Adeta her şey ayağına getirilmiş, İki şeyi alması için de merkeze çağrılmış. O merkezde bildiğiniz gibi Miraç hadisesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bakara suresinin son iki ayetini ve namaz emrini Miraç'ta aldı. Kur'an'ın tamamı dünyadayken ona teslim edildi. Ama, Bakara suresinin yatsı namazından sonra camilerimizde okunan, اَمَنَا الْرَسُولُ بِمَا اُنْزِرِ اِلَيْهِمِ vel وَالْمُؤْمِنُونَ diye başlayan Bakara suresinin son bölümü ve namazın farz olduğuna dair hüküm, Allah'ın namaz emri Miraç'ta verildi. Bu şu demek oluyor. Kur'an-ı Kerim'in tamamı levh-i mahfuzdan alındı, Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Efendimiz'e getirildi, bu Allah'ın hükmüdür dendi. Oruç, hac, zekat, cihat, ne varsa Kur'an olarak, hüküm olarak bildiğimiz veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bize emir buyurduğu, yasak ettiği şeylerin tamamı dünyada Efendimiz'e teslim edilmişken bu Bakara suresinin son ayetleri ve namaz emrini Allah Teala gel al demeye anlaşılacak bir uslupla böyle değil tabi ben anlaşılsın diye böyle örneklendiriyorum adeta merkeze gitti namaz sana emredildi beş vakit diye dedi Allah peygamberi de geldi Miraç'tan geldiğini ve namazla Allah'ın onu mükellef tuttuğunu haber verdi Halbuki namazla ilgili işaret ayetleri daha önce inmişti. Ama namazın farz olma süreci arş-ı ala'ya, sidretül münteha'ya yaklaştığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine emredildi. Bizi ilgilendirmiyor aslında. Yani ister Levi i Mahfuz'da teslim edilsin, ister Mescid-i Aksa'da teslim edilsin, isterse Hıra Dağı'nda teslim edilsin. Bizi ilgilendiren namaz kılmakla yükümlü oluşumuzdur. Allah bize namazı emretmiştir. Bu bizi ilgilendiren bölümüdür. Ama eğer Peygamber aleyhisselam Efendimiz, ben bu gece miraca çıktım, Rabbimin makamına ulaştım, Sıdretül Münteha'ya kadar çıktım, Rabbimle kelam ettim, konuştum, dediyse sonra da buyurduysa ümmetime de bu gecenin hatırası olarak Allah namazı emretti dediyse burada her Müslümanın zihninin düşünmeye başlıyor olması lazım bu düşüncenin sonucunda mümin için namazla oruç arasındaki fark devreye girecek o zaman çünkü oruç Medine-i Münevvere'de hurma bahçelerinin esnasındayken indi aynı şekilde hac Medine-i Münevvere'deyken emredildi ama namaz senin ümmetine farzdır denmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miracı alındı cennet cehennem kendisine gösterildi ümmetinin akıbeti burası olacak burası olacak dendi kendinden önceki peygamberlerle buluştu, ruhlara aleminde, böyle büyük bir törenden sonra, eline bir paket kondu, bu da ümmetine hediyedir dendi, ve o hediyeyle geri geldi, açtı paketi baktı ki, içinde beş vakit namaz var. Bu sözün, bizim tarafımızdan, onlarca yorumu yapılabilir. Ama, bu yorumu bizzat, bizzat peygamber aleyhisselam efendimiz de yaptı. Buyurdu ki, Allah beni miraca çıkardı. Ne demek miraç kardeşler? Hasbelkader anlaşılsın diye örneklendiriyorum. Allah ile baş başa kalmak demek miraç. Nasıl, nerede? Yani o Allah'ın bize bildirmediği bir şey. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, levh mahfuzda, yazı yazan meleklerin kalem seslerini duyacak kadar yanaştı nasıl neyle Cebrail aleyhisselamın buradan öteye gidemeyeceğim dediği yerlere gitti kırmızı çizginin ötelerine gitti miraç bu oradan getirdiği paketin içinden namaz çıktı aleyhissalatü vesselam efendimiz bizzat kendisi bu miracın Namaz paketi ile sonuçlanmasını yorumlarken buyuruyor ki: Bana Miraç ikram edildi. Miraç'tan dönerken de ümmetime namaz verildi. Demek ki benim ümmetimin Miracı namazdır. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim bilemeyeceğimiz, yorumlayamayacağımız bir şekilde en üst makamlara kadar Rabbinin huzuruna çıktı, Allah ile konuştu, o konuşmanın metnini de her namazda okuyoruz. Ettehiyyatü lillahi ve salavatu ve tayyibat, esselamu aleyke eyyühen nebih ve rahmetullahi ve Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin Miraç'taki konuşma metni, ilk görüşme. Bütün selamlar, bütün güzellikler Allah'ım sana olsun. Sonra da bütün selamlar sana olsun ey peygamber. Sonraki cümlede de bize ve bütün salih kullarına olsun Allah'ım diye başlayan konuşma Miraç'taki ilk konuşmadır. Biz bunu ibadet niyetiyle namazda okuyoruz elhamdülillah. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu paketin eline verilip senin ümmetinin miracı da namazdır denmesini bize yorum olarak ulaştırdıysa bu demek oluyor ki nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talip Had, annemiz Hatice vefat etti ciddi maddi ve manevi bir sıkıntı içerisinde kaldı ashabının büyük bir bölümünü şuraya buraya hicret ettirmek zorunda kaldı Mek Mekke artık daracık bir kavanoz gibi küçücük bir e, vadi haline geldi bunaldı Allah da dünyanın ve müşriklerin diğer sıkıntıların amcasının ölümünün Hanımının ölümünün onu bunaltmasına karşı onu kaldırdı. Sidretül münteha makamına kadar yükseltti. Onunla baş başa kaldı. Bir daha vefat edinceye kadar üzülmeyecek, yorulmayacak şekilde onu teselli edip geri gönderdi. Miraç bu. Sonra da ümmetine miraç olarak da namazı verince anlaşıldı ki bundan, hanımı ölen, amcası ölen, bunalan, hicret etmek zorunda kalan, sıkılan, daralan, fakirlik çeken, sıkı, borçlarını ödeyemeyen, faturalarını ödeyemeyen, secdeye kapansın. Çünkü, senin ümmetinin miracı da, namazdır buyurmuştu. Bizim, namaza, bakışımız, Sırf bu nedenle Ramazan'daki oruca bakışımızla farklıdır. Sırf bu nedenle bize de namaz miraç olarak kılındığı için haccı başka görürüz namazı başka görürüz. Sırf bunun için haccetmem eğer bir vakit namaz kaçırmama kesinlikle sebep olacak olsa haccı bile yapmam. Çünkü haccın fiziksel olarak sağladığı Kabe'ye sembolik yaklaşım namazda olduğu gibi vardır zaten. Namaz hac uğruna bile feda edilebilir bir ibadet değildir. Ömürde bir defa hac yapılıyor. Bir defa farzdır. Adı da İslam haccıdır. Yani bir insanın İslam olup olmadığının belgesi olan açtır. Buna rağmen bir vakit namaz kaçırma gerekecekse eğer hac etme uğruna hacı bile erteleriz. Çünkü namaz müminin Rabbi ile fiili buluşmasıdır. Namaz tam anlamıyla açtır. Kardeşler namaz Üç şeydir. Üç pencereden namaza bakan namaz kılıyordur. Bu üç pencerelerden birisi kapalı ise, perdesi yarı aralıksa o Müslüman kendisini bakıma almalıdır. Yeniden namazı öğrenmeye çalışmalıdır. Aksi takdirde onun kıldığı namaz, şu miraçtan paketlenip hediye olarak ona gelen namaz değildir bir namaz kesinlikle miraçtır bunun için mümin bunu unutmasın namaza bu gözle baksın diye bütün Kur'an'ın binlerce ayeti Mekke'de indiği halde Medine'de indiği halde Allah'ın namaz emri miraçta teslim edildi Namaz miraçta farz kılındı. Namaz farklı bir ibadet. Ve bu yüzden peygamberinin izinden giden mümin kıyamete kadar miraca çıkacak hali yok. Ne miraç kandilinde ne de mevlüt kandilinde ne de Kudüs'ü ziyaret ettiğin zaman miraca çıkacak halin yok. Ama günde beş defa miraç atmosferi yaşar mümin. Zaten önemli olan da, Miraç atmosferi yaşamaktır. Astronot olup yukarılara çıkmak değildir Miraç. O atmosferi yakalayabildiği zaman, Mümin, Peygamberinin aleyhissalatü vesselam, Hissettiği şeylere benzer şeyler hissedecek demektir. Bu sebeple, Çocuklarımıza namaz öğretirken, Biz, kıbleye dönüp namaz kılarken, namazı konuşurken, namazla ilgili bir işi yaparken, abdest alırken mesela, veyahut da taharet yaparken, seccade sererken, ibadetlerden bir ibadet yapıyorum düzeyini aşmamız lazım. Namaz, üç sloganın arkasında yaşamalıdır birincisi her namaz bir miraçtır secdeye eğilmek Allah ile baş başa kalmaktır bu nasıl yorumlanacak nerede kiminle nasıl buluştuk Allah ile canım peygamber aleyhisselamın da miracının nasıl olduğuna dair bilgimiz yok ama döndüğünde bütün sıkıntıları gitmişti cenneti görmüş cehennemi görmüş amcasının hanımının vesairenin sıkıntılarını unutmuş bir peygamber olarak karşımıza çıktı namaz dertlerin azaldığı bir ibadettir dert giderme ilacıdır namaz biraz sonra takdim edeceğim elbette niye olmadı bizim namazımız diyecek halimiz yok biz namazdan söz ediyoruz cami toplantısından söz etmiyorum namazdan söz ediyorum seccadeli spordan söz etmiyorum Namazdan söz ediyorum. Allah böyle söz ediyor Kur'an'da çünkü. Birincisi, namaz dünyadayken miraçtır. Yakalanacak hedefi konuşuyoruz. Mümin kıla, kıla kıla kıla namazı, abdest ala ala ala, kıbleye döne döne geleceği şey, bir gün Rabbi ile buluşma zevkiyle secdeye kapanıp kalmaktır. Bir. İkincisi, her namaz kesinlikle yüzde yüz cennetin kapısını açan bir anahtardır. Acabağılı namaz olmaz? Acaba abdesim var mı diye tereddüdesi bir Müslüman, abdesinin bozulduğuna dair de bir bilgisi olmasa yine o abdesim acabağılı da olsa namaz kılar onunla. Ama acaba bu namaz beni cennete koyar mı desen, o namazın kıymeti yoktur, imansızlıktır bu çünkü, Allah koyar diyor, mümin acaba dediği zaman, Allah'ın sözünü tekzip etmiş olur, her namaz, dünyada iken bir miraçtır, o kalitede bir ibadettir, ve her namaz, kesinlikle, cennetin, ...yüzde yüz uyumlu anahtarıdır. Çünkü Allah'ın, ...kıyamet günü, ...kulunu huzuruna aldığında ki, ...iman edenleri huzuruna alacak. Kafirleri huzuruna almayacak Allah. وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ Mujrimun, Mücrimlere, yani kafirlere bir hesap sormak yok o zaman. nesini hesap soracağım? Ölünün nesini pansuman yapacaksın? Ölü, kafir ölü. Mümin hesap soracak imanı varsa hesap noktasına gelecek demektir İlk sorgu ilk baraj namazdır namazdan geçen korkmasın diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendim. gerisi kolay çünkü şu her biri bir kere miraç etmek olan namaz insanı zaten diğer ibadetleri zevkle ve kaliteyle yapan biri haline getirecek namazdır Zaten o miraç şeklindeki namaz haram tutundurmaz insanda. Kar ne kadar yağarsa yağsın, güneşin önünde dayanamadığı gibi tıpkı bir nur ve güneş olan namazın önünde günahlar da varlık ve tutunma açısından dayanamazlar. Bu sebeple kardeşler, her namaz miraçtır ve her namaz Cennettir mantığıyla seccadenin karşısına çıkmamız lazım bizim. Üçüncü olarak da her namaz son namazdır. Sonrası yoktur bir daha. İki şeyden dolayı her namaz son namazdır. Birincisi, yani takdir ettiğimiz gibi bu vaktin namazını bile bitirecek kadar ömür garantimiz yok. Dolayısıyla bu namaz son namazdır benim için. İkincisi de, Ömrüm olsa bile bu vakit çıktıktan sonra hiçbir namaz o namazın yerine gelmeyecektir. Ne kazası ne vilayeti. Hiçbiri gelmeyecektir. Neden? Vakti çıktıktan sonra kılınmamış bir namaz Uhud dağından ağır bir yük olarak gelecek kıyamet günü. Kazası kılınmış olsa bile vebali duruyor. Borcu ödenmiş ama sorumluluğu bekliyor. Bu nedenle her namaz müminin gözünde son namazdır. Bazı Allah dostları, Evliyaullah'tan insanlar, imamlık yapıp öne geçtiklerinde, hani imamlar geriye dönüp de saflarınızı düzeltiniz, Allah'ın rahmeti üzerinize olsun diyorlar ya, ki bu sünnettendir. İmamların bunu söylemesi lazım. Saf düzgün de olsa, iple dizilmiş Müslümanlar bile olsa arkasında sünnete uyup imamın saflarınızı düzeltin demesi lazım. Bazı Allah dostları geriye dönüp cemaate namaz kıldırdıklarında, imam olduklarında saflarınızı düzeltin ve bunu son namazınız gibi kılın ha diye ikaz edip öyle namaz kıldırırlarmış. Kalitenin adı bu işte. Bunu son namazınız gibi kılın. Bir mümin düşünmek lazım ki bir daha bana namaz nasip olmayacak deyip o aşk ve heyecanla Allahu ekber diyor. Öbür mümini de düşün. Namazdan sonraki yüzlerce yıllık planlarını hesap ederek namaza duruyor. Allahu ekber derken bile saate bakıyor. Geç kaldık mı işe diye. İkisinin namazı arasında farzlar vacipler açısından bir fark olmayabilir. İkisi de ruku yaptı, ikisi de secde yaptı. Ama iyi bir namaz, son kere kılınıyor gibi kılınmış namazdır. Bu sebeple kardeşler, namazımızı üç pencereden izleyeceğiz. Bu namaz miraçtır. Bu namaz cennetin ta kendisidir. Bu namaz son namazımdır. Bu düzeyi elbette, 12 yaşına girince otomatik olarak nüfus dairesinden bir belge veriyorlar. Sen de bu düzeye gelmiş oluyorsun. Böyle bir şey olmaz. Bu kıla kıla elde edilen bir düzeydir. Kıla kıla. Şeytan da ne telkin ediyor? Kaç senedir kılıyorsun? Ne miracı be? Oho, sen daha Kudüs'e ziyarete bile gidemedin. Miracmış. Şeytan da böyle diyecek. Halbuki zaten bu kıla kıla elde edilen bir düzeydir seni kılmaya kılmaya bunu elde etmeye teşvik ediyor o bu şeytan taktiği hiçbir mümin Ebu Bekir radıyallahu anh bile olsa tam Allah'ın istediği gibi yaptım bu namazı diyemez Ebu Bekir bile demedi bunu diyemediler zaten akıllı oldukları için demediler ama akıllı bir mümin basiretli bir mümin hedefim Miraç olan namazdır. Hedefim cennet olan namazdır ve son namazımdır der. Bu namazda üç eksiği çıkar. Yirmi sene sonraki namazda iki eksiğe düşer o. Otuz sene sonraki namazda eksikler bire düşer. Bir günde o namaza durunca yer gök karşısında selama durur. Seviye budur. Eğitim meselesi. Namaz bir eğitimdir, baştan sona kadar eğitimdir. Mümini miraca yükseltme eğitimidir. Bu eğitimi mümin üç günde alıyor, üç günde ehliyet alıp da hemen dünyanın en usta şoförü olmak var mı? Araba kullanılabiliyor mu üç günde de? Üç günde mümin Cebrail gibi namaz kılacak. Şeytan bizi eski hatalarımızı gözümüzde ürküterek yeni hata yaptırıyor evet biz eski hatalarımızı hatırlayacağız, tekrarını yapmamak için, filan namazda kaşınmıştın, bir daha kaşınmam, sen zaten kaşınıyorsun, uyuz oldun demesin bize, bir kaşındım, kaşınmam, filan namazda çok hata yapmıştım, bir daha yapmam, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail'in eli altında, iş gördüğü halde adeta, o bile şaşırdı namazda. Namazda şaşırmak suç değil ki. O bile iki rekatta selam verdi. O bile zamm-ı okurken tıkandı. Nereye okuyacağını şaşırdı. Namazdan sonra döndü. Übey yok musun burada dedi. Buradayım ya Resulallah. dedi. Niye dedi işaret etmedin nereye okuyacağımı. O da bilmiyormuş. Peygambere şaşırınca düzeltilir mi hiç? Düşünmüş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Usvetun hasenetun En mübarek örnek Şaşırması da örnek Eksikliği de örnek Örnek örnek e, Peygamberin şaşırdı Sallallahu aleyhi ve sellem e, Cami imamı şaşırsa ne olur Elbette normal insan Bu namazı insan kılıyor Kanaryalar namaz kılmıyor ki insan kılıyor e, Dolayısıyla Şaşırırız Şaşırmaktan zevk almayız Hata ederiz, hatamızı turşulaştırmayız, istiğfar ederiz. Mümin namaz da kaçırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sabah namazı kaçırdı. Ama getirin bir çay içelim çok efkarlandım demedi. Kalkın göçelim buralardan burada namaz kaçırdık dedi. Mümin de namaz kaçırır. Ama biz bu eve beş senedir taşındık her ay iki vakit namaz kaçırıyoruz. Demek burada bir bereketsizlik var deyip yeni bir ev bulur mümin. Çünkü namaz müminin miracıdır. Bu bizim yolumuzu kesiyor. Bu bizim namazımız miracımız olduğu halde mesafemizi uzatıyor. Biz bu namazla Rabbimize kavuşacağız. Cennetimizin anahtarı bozuluyor. Ve belki bugün kaçırdığımız sabah namazı son namazımızdı. Eğer bu son namazımız olsaydı, bugünün namaz kaçağı olarak Allah'a gidecektim ben diye düşünür. Peygamberi de namaz kaçırmıştı. He doğru. Ama ne oldu Bilal? Ne oldu bize Bilal? Toplanın toplanın buralardan gidelim dedi. Üstelik de 40 günlük yoldan geliyorlardı. Yani namaz kaçırdı derken, misafiri gelmişti de, akşam misafirlerde çok geç kalktılar, e geç yattılar, mecbu sabah namazını kaçırdılar, değil arkadaşlar, tebükten donuyorlardı, kırk gündür, yayağı at sırtında, güneş altında yürüyorlardı, üstünde tecihizatları vardı, Bilal'i nöbetçi bıraktılar, ben beklerim ya Allah dedi, ayakta bekledi uyudu, uyudu ayakta, bir daha güneş derilerini yakınca uyandılar, eyvah diye feryat ettiler sabah namazı kaçtı herkes Bilal'e gitti Bilal uyandırdı onlar uyuyormuş ayakta uyuyor 40 gündür uyku yok 40 gündür tecihizatıyla dolaşan asker güneşin altındalar radıyallahu anhum ee, namazı kaçırdılar ama olur olur olur delikanlık bu işler falan demediler eyvah ya Resulullah diyen secdeye kapandı protesto ettiler bunu, buradan topluca gidelim, buraya Allah'ın laneti inecek dediler, namaz kaçırdık burada çünkü, namaz kaçırır mümin, insansın kardeşim, elbette kaçırırsın, ama aklını kaçırma, ha, namaz kaçır, aklın kaçmasın, bu evde, 5 senedir oturuyorsun, her ay 2 vakit namaz kaçıyor bu evde, hiçbir şey olmamış gibi, Üstelik de Tebuk'ten döndüğün için değil, misafirlikten geç döndüğün için. Film geç bittiği için, maç geç bittiği için namaz kaçıyor. Doğru kamyona, bütün eşyalar kamyona, bir gece gonduya, camiye daha yakın, ezanı daha çabuk duyacağımız yere. Neden? Çünkü namaz, miracım, miraçtan geç kaldım, bir basamak düştük. Namaz cennetim, anahtarım bozuluyor. Ya son namaz olsaydı bu? Ya son namaz olsaydı? Ne ederdim ben Rabbimin huzurunda? Senelerce namaz kıl, son gittiğin gün namazın kaçmış. Her şey iyi güzel de ev güzel tam içine girecekken yanmış. Gibi olurdu maazallah. Mümin insan namazına bu üç pencereden bakacak kardeşler bu üç pencereden bakarak namaz kılacaksın, bu üç pencereden bakarak, çocuğa namazı öğreteceksin, abdesti, tahareti, kıbleye dönmesi, bunlar kolay şeyler, bu şuuru kazanmak çok zor, bir de zengin babaysan, senin hatırın için niye namaz kılmasın çocuk, ama, miracım diye kıbleye dönen insan, çok şey bulmuştur namazla. Onun namazı artık haddi hesabı olmayan bir ufukta yüzen uzay aracı gibi. Miraç. Kardeşler elbette tekrar ve tekrar vurguluyorum. Bugün tövbe edip namaza başladım. Yahu 24 saat oldu hala biz miraca çıkmadık. Öyle değil. Bu göklere merdivensiz tırmanmak gibidir. O kadar kolay olsaydı Ebubekir radıyallahu anh Namaz farz edildiği günden son güne kadar Hem de Resulullah'ın arkasında kıldı namazlarını Sallallahu aleyhi ve sellem Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Namaz kıldıramadığı son 3 günün namazlarını bile o kıldırdı üstelik Ama vefatına yakın Elhamdülillah bari namaz kusurumuz yok filan demedi Şöyle Allah bana hesap sormasa yeter dedi. Mümin şımarmaz. Heyecanı bitmez. Aşkı sönmez müminin. 24 saat namaz heyecanıyla yaşar. 80 sene namaz kılar. 80 sene üzerine oh be yeni kılmaya başlamışım der gibi heyecanla devam eder. Heyecanın söndü mü sen yarışı kaybedersin. Çünkü şeytan lanetullahi aleyh Şeytan senin son namazına kadar bekleyecek. Son bir namazı kılma yeter onun için. Bir bir kılma ne olursa olsun. Balonu bir delsin de sen istediğin kadar şişir. Sen şişiriyorsun, şişiriyorsun, şişiriyorsun. O sonunda bir iğne batırıyor, tık gitti her şey. İman böyle bir şey. Namaz da imanın en büyük göstergesi olarak böyle bir şey. Kardeşler Kur'an'ımız ilk sayfasını açıyorsun. Mümini tarif ederken ellediğine yüminune bil gaybi ve kıimun assaleh diyor. Mümin gaybın göklerin Allah'ına iman eden ve namaz kılan insandır diyor. Namaz kılan insandır. Bunun için ashabı kiram Allah onlardan razı olsun. Allah'ın emirleri içinde yapılmadığı zaman insanı kafir yapan tek şeyin namaz olduğuna inanıyorlardı. Mesela filanca hacci yapmamış, günahkar diye görüyorlardı onu, ashab-ı kiram, ashab-ı kiram ben değil, veya herhangi bir hoca değil, herhangi bir alim değil, İmam-ı Azam da böyle görmüyor zaten, rahmetullahi aleyh. Ashab-ı kiram, hangi ibadeti yaparsa, yapmazsa, bunu iman veya kafir kafirlik olarak görüyordu, namaz sadece. Zekat vermiyor. <gülüyor> Pek çok sahabi, inat ediyor mu, yani vermem diyor mu, yok, verirler dedi deyip, günahkar olarak görüyorlardı. Veyahut da işte oruç tutmuyor, günahkar, zındık olarak görüyorlardı. Namaz kılmıyor mu, kafir olarak görüyorlardı. ashabı ı kiram. Neden? Çünkü onlara, sağlıklarında inen kitap, Bismillahirrahmanirrahim açıyorsun "Ellazina yu'minuna bil gaybi ve yuqimuna's salate" diyor. Bana iman edenler namaz kılacaklar Allah buyuruyor. Namaz en büyük imtihan. Günlük periyodik olarak 5 defa müminin karşısına çıkan bir imtihan. Dolayısıyla her gün beş basamağı ciddi bir şekilde kat ede ede insan sonunda miraç seviyesine yükseliyor. Bunun için namazla miraçın bağlantısı var. Böylece cennet garantisi almış oluyor mümin. Böylece her vaktini her namazını kılarken Rabbim beni bir daha huzuruna almaz belki. Son huzurudur diye o ciddiyetle namaz kılıyor mümin. Kardeşler <gülüyor> hepimiz. Bu miraç düzeyinde namaz kılıyor muyuz acaba diye soru sormamız gerekir. Çocuğumuza bakarken, kendimize bakarken, eğer kendimizi aynada görme imkanına kavuşamıyorsak, mesela eşimiz, arkadaşımız, hocamız birisine bir bak yahu ben namazlı Müslümana benziyor muyum diye test ettirmemizde fayda var nasıl check up yaptırıyor insanlar ne kadar daha yaşayacağını gizlice öğrenmek için ya da ileride bir sıkıntı var mı öğrenmek için namaza da check up yapabiliriz hiçbir sakıncası yok nasıl yapacağız çok kolay cami imamının bileceği şey değil bu bunu bir Allah bilir bir de sen bilirsin namaza abdestsiz mi durdun ne bilecek onu imam belki niyet etmedin hiç belki istihbarat toplamak için camiye toplanıyorsun ne bileyim belki para toplamak için geldin kalple ilgili işi sadece Allah bilir peki <gülüyor> biz bunu Allah'tan öğrenebilir miyiz onu öğrenebiliriz check-up sonuçlarını Allah gönderiyor nasıl gönderiyor Kur'an'da göndermiş check-up sonucuna dikkat edin inna salate tenha anil fahşai vel namaz dediğin <gülüyor> fuhşiyatı ve çirkin şeyleri alıkoyar. Çekap sonucu. Karıştır cepleri, banka cüzdanı orada mı? Münkerat ve fuhşiyatın, Bütün çağlardaki sultanı faiz cepte mi? İnne salata tenha anil fahşâ ivel munkar. Çekap sonucu işte. Ağzından çıkan cümleler arasında, Onun bunun ırzına, namusuna, anasına sövmek var mı? Çekap sonucu haram, yeme, içme var mı? Check-up sonucu. Bir yerde Allah'ın kelamı okunurken, inşallah cennette ben bu ayetleri meleklerden dinlerim, diye umut kaynıyor mu yüreğin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetten bahsederken, o cennette, ben de Ömer bin Hattab'ın olmasa, herhalde, Ebu Zer yanında bir otururuz biz de diye böyle bir umudun taşıyor musun? Namaz sana cennet heyecanı veriyor mu? Cehennem korkusu veriyor mu? Namazdan sonra oturduğun sofranda Allah'ın yenmesine müsaade etmediği şey var mı diye merak ederek oturuyor musun sofraya? Bunlar hepsi check-up sonuçları. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar Urvetübnü Zübeyir isimli zat tabiinden Ebu Bekir radıyallahu anh'ın da torunu, Ayşe anamızın da yeğeni radıyallahu an bir hastalık geçirmiş. Ayağı kangren olmuş. Şam'a git demişler. Şam'da e, Velid bin Abdülmelik isimli halife, işte Peygamber aleyhisselamın yakını diye onu özellikle, Buyur diye misafir etmiş. Bütün Şam'daki doktorları çağırmışlar. Diz kapağından aşağısını keseceğiz. Kangren olmuş bu demişler. E nasıl keseceksiniz? Bayağı keseceğiz demişler. Acır acımaz derken demiş ki doktorlar merak etme bir ilaç içireceğiz sana acı bir ot. Senin aklını kaybeder. Kestiğimizi anlamazsın bile demişler. Demek ki o zaman da anestezi falan bir şeyler yapıyorlarmış demek ki. Tıp bu kadar yeni değil aslında. Şimdi modern. Tıp insanlık kadar neredeyse eski bir ilimdir. Bu nasıl bir şey demiş? Ya aklın uçar merak etme demişler. Şu cümleye dikkat edin arkadaşlar. Ayağım acımasın diye bana bir şey içireceksiniz. O da benim aklımı uçuracak değil mi? Evet ne kadar yaşayacağım ondan sonra bir şey olmaz tekrar dirilirsin demişler. Bir gün ayılmazsın. Ben bir gün Allah'ı düşünmeden mi yaşayacağım demiş. Kesin ayağımı öyle demiş. Demişler ki çok acır. Yahu demiş nasıl keseceksiniz ayağımı? İşte seni bir yere oturtacağız sandalye. Beni oraya oturtun kıbleye çevirin beni karışmayın demiş. Namaza durmuş. Namazı bitince de bu işlemi bitirmiş onlar bağlamışlar ayağını çamur mu ne doldurdularsa kaldırmış en yani Allahım demiş iki elim iki ayağım vardı üçünü bıraktım birini aldın sana şükürler olsun demiş işte miraç namazı miraç namazı işte bir dahası yok bu namazın diye kılınan son namaz. Ama öncesinde ne var? Aklım yok. Ben Allah'ı düşünmeden nasıl yaşarım bir gün? Halbuki o da adı gibi soyadı gibi biliyordu ki tedavi esnasında Allah buna izin veriyor. Günah değil. Belki de Peygamber aleyhisselam olsaydı ona vur Merak etme caizdir bu yaptığın diye izin verecekti. Verdiğini biliyor zaten. Ama bir kere yürek tutuşmaya görsün Allah ile. Yürek tutuşmuş bir defa. Allah'ı düşünmeden gün mü geçiririm ben? Oturtun sandalyeye o tek bir alsın namaz kılsın. İşte kardeşler bu miraç namazı, bu seviyeye, bir yıl, iki yıl, yedi yıl, on sekiz yıl, otuz altı yıl, ne kadarsa artık, kıla kıla kıla, kıla çıkılıyor bu seviyeye. Her hatanı öğrendikçe onu terk ediyorsun, her peygamber aleyhisselamı ve ashabı kiramı dinledikçe, bakıyorsun ki senin namazında bir hız düşüklüğü var, o hıza geçmeye çalışıyorsun, bu bir eğitim meselesi. Hani yılların şoförü diyorlar ya, Yılların namaz kılanı olmak gerekiyor işte. İlk kıldığı zaman insan, sağa sola bakmıyor, ellerini kaldırmıyor, kaşınmıyor. Neden? Bir yanlış yaparım diye korkuyor. Bakıyorsun ki sonraki dönemlerde, e yılların, hacısı yıllardır da namaz kılıyor, kaşınsa bilir ne kadar kaşınacağını. Gibi bir hava estiriyorsa şeytan, tuzağa düşürüyor demektir. Kardeşler, iyi bir namazda, Demek ki insanın ayağı kesilse de onu anlamıyor. İyi bir namaz. Çünkü iyi bir namaz miraçtır. İyi bir namazda kul Rabbi ile baş başadır. Ama bu bir günde olmaz. 10 günde olmaz. 10 senede olmayabilir. 20 senede olmayabilir. 70 sene sonra olsun son namazda olsun razıyız. Çünkü bir kere buluştun mu bitti zaten. Ondan sonra gökler de senin, yer de senin. Ondan sonra bas git cennette gidebildiğin yere kadar. Yeter ki bir kere olsun. Yeter ki şeytan, son kıldığımız namaza kadar, bu umudumuzu söndürmesin Melun. Olmuyor olmuyor var ya, ne kadar yanlış. Bu şeytan savaşına karşı bir örnek vermek istiyorum kardeşler. Şimdi, insanın, zannetmeyeceği kadar, şeytan müdahalesi vardır namaza. Mesela, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sahih hadis-i şerifte, siz namaza durduğunuzda, şeytan, size yellendiğinizi hissettirir. Gaz kaçırdın der. Kaçırdın mı, kaçırmadın mı diye tereddüt eder. Gelir, sizin bedeninizle oynar gaz kaçacak bölgeden gaz kaçırdığını hissettirir koku ve ses duymadıkça namazınızı bozmayın buyuruyor şeytana karşı savaşıyorsun sen her yerlendim zannedersen sen Ömrün abdeste geçer 70 abdeste bir namaz kılamazsın bir anlarsa senin bu işte gevşek olduğunu mesela kaç rekat kıldım diye tereddüt ettirir 3 mü 4 mü Eksik 3-4 değil anlıyorsan 3-4'e devam et. Sevi secde yap. yoo ama sadece şaşırıyorsan hiçbir şey yokmuş gibi devam et. Devam et namazına. Neden? Şeytana kapı açma. Bir vesvese kapısı açarsa sana bir namaz kıldırmaz alemallah. Bir anladı ya sen nereden yakalanabiliyorsun? Kardeşler namazımız bizim ciddidir. İyi bir namaz. Ayağımın kesildiğini anlayamayacağım kadar kaliteli bir ibadettir. Bu düzeye ulaşıncaya kadar da, şeytanla mücadele edeceğiz, yellendin diyecek sana ne diyeceğiz. Üç kıldın diyeceğiz sana ne diyeceğiz. Kıldım üç sana ne var mı diyeceğin? Şeytanla savaşacaksın, çevreyle savaşacaksın, işle güçle savaşacaksın, iyi bir namazı yakaladın mı zaten her şey senin olacak. Allah'ın izniyle. Kardeşler, Namaz testi illa yapacaksak, bu testi para kazanmada da yapabiliriz. Allah, namazı kıldıktan sonra, فَنْ fil فِي الْاَرْضِ وَبْتَغُوا min فَضْلِ diyor. Namazı, فَيْذَا قُضِيَتِ الصَّلَا Namaz kıldıktan sonra, namaz bitti mi, çıkın dükkanlarınıza, Allah'ın rızkını arayın diyor. Çok açık, alim olmayı gerektirmeyecek kadar net bir şekilde, bu hükmü nedir Allah'ın? Namazını kılıp gidenin iyi, işi iyi gider demektir. Namazdan dolayı iş kaybeder mi bir insan Allah'ın bu sözü buradayken? Cuma'ya gitti diye, işten atılır mı bir insan? Hayır, fabrikadan atılır, memurluktan atılır, işten atılamaz, rızkından atılamaz. Allah ona daha büyük bir rızık kapısı açacağı için onu oradan attırmıştır maaşa sürünmesin diye. فَنْ تَشْرُوْ فِي لَرْضِ فَيْزَا قُضِيَتِ الصَّلَا فَنْ Namazı kıldıktan sonra dağılın dağılın. ve مِنْ فَضْلِ Oturun Allah'ın rızkını arayın. Camide oturun müsafa yapın buyurmuyor. Selamünaleyküm aleyküm rahmetullah ve aleyküm rahmetullah selam yap doğru dükkana doğru işe çok borcun varsa çok çalışman gerekiyorsa tesbihatı da yolda yap haydi hadi hadi hadi gidin Allah'tan rızkınızı arayın ne oturuyorsunuz camide bereket gör o zaman bereket check-up'lardan birisi bu az parayla bereket oluyor mu çok paranın hayrını görüyor musun? Feyza ee, kudiyet-i sen namazı iyi kılmışın demektir. Evimizde bereket sıkıntısı mı yaşıyoruz? Sen, yemek pişiren, yiyenlerden birisi namaz sıkıntısı yaşıyor demektir. Balih olduğu halde hala namazda sıkıntı yaşıyor. Namazı son saniyelerine bırakıyor demektir. O zaman yeniden namaz eğitimine devam. Kardeşler şunu unutmuyoruz. Namazı alt yapısıyla kıldığımız zaman miraç namazı olur o. Alt yapısı çürük bir namaz ne rızka hayır olur ne cennet anahtarı olur. Alim Allah tırnağını kesseler göklere çıkar feryadın senin. Sakın böyle eğri bir namazla tırnağını falan çektireyim deme öyle urve gibi ayağın kesilecek nerede o günler peki namazın altyapısı ne demek kardeşler bir namazın yerine dikkat et cennete gireceğin son namazı mı kılıyorsun cehenneme girmemek için mecburen mi kılıyorsun urve son namazı mı kılayım Rabbimle baş başa kalayım diye kılmıştı Ayağının kesildiğini anlamadı. Ya başka türlü millete gavur diyorlar. Hacca da gittik, mecbur kılacağız işte. Ha sen kıl bari borcun olmasın. Seni konuşmuyoruz biz. Nere oturtuyor namazı? Miraç mı? Farzlardan bir farz mı? Bir miraç mı her gün? Bu yeri nereye oturttun? Birinci soru. Altyapı bu. Zihninde namaz nere oturtuyor ki seni nere götürsün? Sen namazı zorunlu bir vergi gibi görüyorsun. Melekler buna rağmen alıp seni Ebu Bekir'den sonraki en iyi namaz diye şampiyon yapacaklar. Olur mu böyle bir şey? Sen o kadar kıymet vermiyorsun ki namaza zaten. En basit örnek. Bir kadın namaz kılacağı zaman Çıkın çıkın çocuklar çıkın namaz kılacağım şaşırttırıyorsunuz beni zaten diyorsa işte Urven'in namazı yok henüz çocuğun oynadığına sen nasıl takılıyor sen dünya ile bağını kesip namaza devam etmen lazım çocuklar oynamış camı kırmışlar çamaşır suyunu halıya dökmüşler halının rengi solmuş bırak sen cennette çamaşır suyuna lazım sana devam et salah namaz namaz ha bu bir günde olacak mı yok bir günde beklen ama hedef bu olacak Allah'ın izniyle ben namaza durdum mu? Yemek mi taşmış? Dünya mı yıkılmış? Ne olursa olsun ben namaza durdum. Hedef bu. Buna ulaşmak şüphesiz kolay değil. Ebu Bekir buna ulaşmak için radıyallahu anh yılanlı mağaraya girdi de sonra böyle adam oldu. Elbette yatak odalarında, oturma odalarında biraz zor bu iş. Ama imkansız olsaydı Allah bize de emretmezdi bunu. Aynı Kur'an'ı okuyoruz. Bir, namazı nereye oturtuyoruz? İki, Kardeşler namaz temizlik ibadetidir. Affedersiniz tuvalet çok önemli. Namaz için diyorum. Tuvalet çok önemli. Çorabınla tuvalete girip sonra da namaza durmayacaksın o çorapla. Biz idrar sıçramasına karşı ayağı sıçrayan bir ümmetiz. Temiz ümmetiz çünkü. Günde beş defa pak görmek istiyor bizi Allah. Namazla namaz temizlik ibadet. Oruçta şart değil dikkat ederseniz. Zekatta şart değil. Ama namazın en temel şartı temizlik. Tertemiz mümin. Çamaşırı, bedeni, namaz kıldığı yeri tertemizdir mümin. Bu temizlik sağlandığında altyapının en önemli maddelerinden biri yerine oturmuş demektir kardeşler. İkinci olarak da namazı nerede kıldığımız çok önemli. Erkek camide veya cemaatle kılacak. Kadın namaza mahsus bir yerde namaz kılacak. Resimli bir yerde namaz olur. Caizdir. Ama resimli bir yer meleğin olmadığı yerdir. Namaz caiz olur. Meleksiz şeytanlarla kılarsın o namazı. Farzı yerine gelir. Televizyon açıkken namaz olur mu? Alim Allah kitaplarda televizyon kapalısın namaz diye bir şart yok. Zaten kitaplar yazılırken televizyon yoktu. Ama televizyon gibi ortamlar vardı. Namaz orada da caizdi. Namaz caiz olur da Miraç bileti vermezler o namaza. Namaz caiz olur. Namaz ortamı diye bir ortamımız olacak bizim. Mescidimiz o şekilde olacak. Mesela cami yapan bütün müminler Fıkıh kitaplarına dikkat etsinler. Bir mümin camiye döndüğünde imamın arkasına geçtiğinde gözünün gördüğü mesafede kireçten başka boya olmaz diyor fıkıh kitaplarında. Şimdi caminin ön duvarındaki hafızım ben elhamdülillah ayetleri bazen gözüm takılıyor okumaya başlıyorum İmam rüküye gitmiş ben hala levhadaki yazıyı okuyorum. Böyle bir du ne oldu diyor Allah-u Ekber diye mecbur yetişiyorsun millet gidince anlıyorsun e, hafız adamım dikkatimi çekiyor hatıra fotoğraflar levhalar sanat eserleri caminin ön duvarında haram mı bunlar haram değil ama namazın tuzakları bunlar levhada kalırsın miraca çıkamazsın zenginler o parayla bir cami daha yaptırsınlar Allah rızası için biri bunu izah etsin Caminin namaz kılıncak kadar olan bölümüne harcanan paramı çoktur? Öbür camiden güzel olması için bizim derneğin harcadığı para mı çoktur? Herkes bir baksın. Öbür taraftan da namazın milyon engeli var, milyon birinci engeli de sen koymuşsun mihraba hem de. Öyle bir mirap yapmışın ki devasa bir sanat eseri Cebrail aleyhisselam namaz kıldırsa olsa şaşırır herhalde. Halbuki İslam dekor üzerinden değil sadelik, ihlas ve züht üzerinden Allah'a gitmenin dinidir. Namaz ortamı çok önemli kardeşler. Bu ortamı sağlayınca ancak namaz kılabiliriz. Bu namazımızda miracımız olur Rabbimize kavuşuruz. Bir başka namaz ortamı gibi bir başka önemli husus da kardeşler ta'dili erkan dediğimiz şeydir. Belki bugün kılınan namazların büyük bir bölümünün boşa eğilip kalkma olmasına biz bu nedeni yüklüyoruz. Ta'dili erkan şu demektir. Mümin gelir, Fatihasını okur, Zammü Suresini okur, Allahu ekber diye rükûya gider. Rükû şu şekilde yapılır. 90 derece açı gibi olur. Ellerini dizlerine koyunca mümin bedensel özrü yoksa bu şekilde olur zaten. Böyle rükû olmaz. Bu şekilde olur. Semi Allahu limen hamide der kalkar. Orada yaklaşık 3-4 saniye ayağa kalktıktan sonra beklemesi gerekir. Semi Allahu limen hamide Rabbena ve lekel hamd Allahu ekber. Secdeye gider Secdeden kalkar Oturur tam oturduktan sonra 3-4 saniye kadar Bekler allah Ekber ondan sonra der Allah-u Ekber allah ekber, ekber Namazını bir kişi kılmış Efendimizin yanında Sonra da gelip Esselamu Aleyküm Ya Resulallah demiş Mescide yeni geldiği için Efendimiz buyurmuş ki Sen namaz kılmadın Git namazını kıl gel Adam tekrar gitmiş tekrar gelmiş İrci fasalli fe inneke tusalli buyurmuş Git namaz kıl sen namaz kılmadın demiş Üçüncüye gelmiş adam ya Resulallah ben başka namaz bilmiyorum Bana zaman tarif et demiş O zaman bunu tarif etmiş Rukiye gittin mi dümdüz olsun sırtın Kalktın mı hemen secdeye gitme Üç dört saniye bekle İki secde arasında da bekle Namaz ancak böyle olur buyurmuş Buna teadili erken deniyor ki İmam Azam Rahmetullahi Aleyh'e göre namazın 13. farzıdır bu. Bize göre de ekstrasıdır. Bir de gelip diyor ki Kabe'de Araplar ne biçim namaz kılıyor Adam unutuyor secceye gitmeyi yahu diyor. Evet unutur. Unutur. Unutur. Namaz miraçtır. Çok hızlı bir yol alıştır. Ufak bir hata göklerden aşağı yuvarlar. Namaza dikkat edeceksin. İyi bir namaz Allah ile buluşmaktır. Onu kaçıran ne kaçırdığına dikkat etmelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.